Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Bildiği gibi değerli kardeşlerim, Allahu Teala az önce ifade ettiğimiz gibi Allahu Teala yaratmış olduğu kullarının kendisine nasıl ve ne şekilde ibadet edeceklerini onlara öğretmek için indirdiği kitabı kitapları söz konusu olmuştur. Bizim normal Kur'anımızda okumuş olduğumuz Tevrattı, İncildi, Zeburdu, çeşitli sahifeler dediğimiz bunlar hepsi Allahu Teala'dan kullarına Peygamber vesilesiyle vasıtasıyla indirilen, öğretilen, anlatılan kitaplardı sayfeler. Ama hemen hemen her toplumda, her kavimde indirilen bu kitaplara, sahifelere zulmedilmeye başlandı. Yani o kitapların mucibince hareket edildiği gibi, o sahifelerin emri ve nehi doğrultusunda hareket edildiği gibi, bunlara muhalefetler, bunlar hakkındaki, yani kitaplar hakkındaki zulümler, tahrifler eksik olmadı. Her grup, her camianın, her kavmin farklı farklı şeyleri de oldu. Birbirlerine benzer efendim zulümleri de oldu. Esefle ifade etmek gerekir ki Kur'an hakkında da, bize indirilen kitap hakkında da bunu yaptılar. Ve hala da yapıyorlar. Bizim uyanık olmamız açısından, meseleyi bilme açısından, Burada bazı problemlerden, Kur'an'a karşı yapılan bazı zulümlerden bahsedeceğiz ki gördüğümüzde onlara en azından nasihat edelim. Böyle yapılmaz. Veya da biz yanlışlıkla böyle şeyler yapmayalım. Ben kısa ve özlü olarak sizlere bu dersinde bundan bahsetmeye çalışacağım. Geçmişte olduğu gibi zamanımızda da Kur'an'a yapılan en ciddi zulümlerden bir tanesi Müslüman olduğunu söyleyip de, ben Müslümanım deyip de, Kur'an'ın emir ve nehilerinden uzak bir yaşam sürmek. Bir, bu Kur'an'a yapılan en ciddi zulüm. Tabi nefsimize zulmediyoruz. Kur'an'ın aslında neyine zulüm edeceksin? Ama burada anlatmak istediğimiz Kur'an hakkında insanın, Kur'an vesilesiyle insanın kendine yaptığı bir ciddi zulüm. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Neymiş tekrar altını çiziyoruz. Ben Müslümanım diyoruz. Öyle mi? Ben Müslümanım diyoruz. Ama Kur'an'ın emi ve emir ve nehirlerinden uzak bir hayat yaşıyoruz. Halbuki Allahu Teala ittebu ma unzil ilaykom min Rabbikum, vada ittebu min dunhi auliya. Gali ilan ma tezkar. Rabbinizden size indirilene uyum. Allah'tan size indirilene uyun. Onun dışında dostlar edinmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Allah burada kendisinden indirilene uymamızı istiyor. Bizi. Bununla eş anlamlı bir sürü delil vardır. Okuduğum Araf suresindeki bir ayet 3. Ama indirilene uymamışız. Allah'ın bizden istediklerini yapmıyoruz. Zulm ediyoruz. Yani kitabın emirlerine, kitabın nehirlerine efendime muhalefet ediyoruz bir zulümdür. İndirilen kitaba zulüm, nefsine zulüm. İbrahim Suresinde Rabbimiz buyuruyor ki bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Bununla uyarılsınlar. Onun tek ilah olduğunu bilsinler ve sağduyu sahipleri de öğüt alsınlar diye indirilmiştir. Yani bunun indiriliş gayesi, sebebi bu. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz. E diyor biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama Allah diyor ki biz bunu indirdik ki öğüt alasınız. Öğütlerine kulak veresiniz. Tabi olasınız. Ama siz sadece dilinizden e biz de Müslümanız deyip geçiyorsunuz. Müslüman teslim olan e neye teslim oldunuz siz? Heva ve arzularınıza teslim olmuşuz. İslam'a teslim olduğumuzu söylüyor. Ama dilimizle söylüyoruz. Bunu İslam kabul eder mi? Allah bunu kabul eder mi? Her söz mucibince hareket ister. Ben Müslümanım diyenin teslim olması gerekir ki Müslümanlığı kabul edilsin. Dilde söylemeyle bir insan Müslüman olmaz. Bu aynen tabiri caizse herkesin anlayacağı şekliyle bu aynen şuna benzer. Ben doktorum. Hava ablanın doktorum demesiyle Havabla abla doktor olur mu Allah aşkına? Ben doktorum. Doktorsa doğru. Doktorsa doğru muayenesi yani okumuş muayeneden anlıyor. Teşhis koyabiliyor, işi biliyorsa doğru söylüyor. E deyse ne olur bu? Yalan, Yalan söylüyor. Aynı şekilde ben Müslümanım deyip de İslam'a teslim olmamışsa bu adam sözünde nedir? E bitti yani. Bunu anlamayacak ne var ki? O zaman kimi kandırıyorsun arkadaşım ya sen? Kendim. Yani Kur'an ne diyor? Sen ne diyorsun? İman edenler Rablerinden gelen hakka uymuşlardır diyor. Ayet Muhammed Suresi 3 İman edenler Rablerinden gelen Hakk'a uymuşlardır. Tersinden okuyun. Hakk'a uyanlar iman edenlerdir. İman edenler ancak Hakk'a uyanlardır. Hakk'a uyanlardır ancak iman edenler. Hı, Evir çevir nereden bakarsan Allah öyle ifadeler kullanıyor ki yani her şeyle anlaşılır. Yani bir insan ben iman ettim diyorsa bakarız. Hakk'a uymuşsa iman etmiştir. Az önce dediğimiz gibi lafta kalmayacak İman kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların tatbikidir. Öyle mi? İman böyle gerçekleşir. İman edenler Rablerinden gelen hakka uyanlardır. Hem de Allah'tan inen hakka uyanlardır iman edenler. Başkalarının sözlerine, e, iman edenler başkalarının sözleriyle hareket edenler iman edebilirler mi? Ederseler onlara iman etmiş olurlar. Rablerinden gelen hakka uyanlardır iman edenler. Allah'ı Rab kabul edenler ondan gelene iman ederseler kurtulurlar. Başkalarını Rab edinip onların söylediklerine iman ederseler Allah'tan başka Rab edin. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size insanların en hayırlısı ile en şerlilerini haber vereyim mi? En hayırlı kimse ölünceye kadar atının veya devesinin sırtında veya, yaya veya Yürüyerek Allah yolunda gayret eden kimsedir. En şerlimiz de kim biliyor musun? Allah'ın kitabını okuyup da gerekenleri yerine getirmeyen kimsedir. Şimdi bizim altını çizeceğimiz yer burasıdır. En şerlimiz kimmişti biliyor musun? Allah'ın kitabını okuyup da gereklerini yerine getirmeyen. Kitap vesilesiyle zalimliği görüyor musun? İşte zaten dedik yani biz kitaba yapılan Zulümden bahsediyoruz. Kitap yoluyla kendimize yaptığımız zulümden bahsediyoruz. Deliller de bu çerçevede. Allah'ın kitabını okuyup da gereklerini yerine getirmeyen kimsedir. Burada da şimdi hem ben Müslümanım diyor. Kitabı da okuyor. Gereklerini yerine getirmiyor. Gereklerini yerine getirmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okuyun, onunla amel edin diyor. Kur'an'ı ok okuyun, onunla amel edinin. Amel edinin. Yine, ümmetimin kurraları, yani Kur'an hafızları, genellikle münafık olur diyor. Gördün mü? Bu hadisi hiç duymadınız mı? Daha önce. Ümmetimin kurraları genellikle münafık olur diyor. O ayrı, o ayrı, o da sahih. Ama burada ifade çok net. Ümmetimin kurraları genellikle münafık olur. İnan var ya, inanın neden olacak şimdi? Yani nifakın alametleri nedir? Şimdi bizim burada Kur'an yoluyla yapılan bir zulüm var ki, neden münafık olsun ki? Bu adam biliyor içi başka, dişi başka. Kur'an hafızı. Bir, biliyor, uygulamıyor. Olabilir. İki, Kur'an'ı o kadar güzel bir şekilde okuyor ki iki, para karşılığında size öyle isimler sayabilirim ki dünyaca meşhur çok çok dinliyorlar hatta ağlıyorlar bu adamlar kabirlerde çok ciddi büyük paralara Kur'an okuyorlarmış Abdus Samet bunlardan bir tanesiymiş düşünebiliyor musunuz? O adamı diyorlar ki o adamın yani Allah en iyi bilendir. Eğer yapıyorsa hesabını Allah'a verecektir yapmıyorsa bizim bu sözlerimiz ondan beridir. A bu adam için diyorlar ki Allah en iyisini bile. Bu adam için diyorlar ki bunun yani kabire götürüp de onu Kur'an okutma insanlar o kadar cahil ki yani normal zavallı birisinin Kur'an okuması ile Abdus Samed'in Kur'an okuması arasında dağlar, dağlar fark görüyorlar. Farkın işte farkı mesela ulu camide kılınan namazla falan yerde kılınan namaz birbirinden çok farklıdır. Ne farkı var ki? ikisi de i̇şte, işte, cami. Orada niye farklı? Ha, önünde Melik Gazi yatıyor. İşte cehaletten kaynaklanıyor. Hatta işte beş vakit namazdan birini hızır kıldırırmış. Bütün memleketlerdeki bütün şeyler uyduruyorlar bir şeyler. Allah korusun. Cehaletin işte hakim olduğu yerlerde bunlar eksik olmaz. Kurasa neyse dersi bitirelim yavaş yavaş. Ümmetin kurraları genellikle münafık olur. Genellikle ama. Herkes mi? Hayır. Şimdi Kur'an'ı tamamen hafız etmiş. Babasının, dedesinin zoruyla hafız olmuş. Amel yok. Var mı bunlar? Çok. Çok. Ondan sonra bunu sadece bunu sadece güzel sesli, ne kadar harika Kur'an okuyor diye efendime söyleyeyim okumuş. Amel yok. Riyakarlık. Gösteriş. Kitap üzerinden yapılan zulümleri görüyor musunuz? Ve bunlar var. Şimdi var olmasa veya olmayacak olsa bunları söylemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah Resulü bir şeyden bahsetmişse, Allah Kur'an'da bir şeyden bahsetmişse, Resulü sünnetinde bir şeyden bahsetmişse, bu olacak demektir. Mesela diyor ya ki, işte Müslüman Müslümanı üç günden fazla küsmemesi lazım. Ha Demek ki bak Müslümanlar küserlermiş. Bir kimse diyor Müslüman kardeşine diyor, bir sene küserse diyor onun boynunu vurmuş demektir. Bu ne demektir? Ha Demek ki bir Müslüman bir Müslümana bir sene dahi böyle kincilik güder küsebilirmiş. Haber veriyorsa bunu bu var olacak demek. Bu var demektir. Yine bir hadis. Ümmetimden bir kısım insanlar Kur'an okuyacaklardır. Fakat okun avı delerek hızla çıktığı gibi onlar, onlar da diyor suratle İslamiyet'ten çıkacaklardır. diyor. Bak şimdi Kur'an okuyorlar ama okur avı delip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklardır. Şimdi bunlar kim? Bunlar ne yapıyorlardı İslam'dan çıkıyorlar? Biz zaten ne yapıyoruz? Diğer delillerle insanı İslam'dan çıkaracak şeylere bakıyoruz. Kafamıza göre şunlar şunlardır Efendimiz. Kur'an okuyup da burada sakalı olmayanlar diyebilir miyiz? Hayır. Sakalı olmayan Sakal insanı dinden çıkaracak bir şey değildir. Ama burada hem Kur'an okuyorlar hem de insanı dinden çıkaracak işler yapanlar bunlar. Biz başka karinelerle bunu öğreniyoruz. Yani hem Kur'an'ı bilenler hem de suratle dinden çıkan insanlar olacaktır. Burada genellikle bu tip ifadelerde genellikle çünkü hadisin daha geniş e, ziyadelik kısımları da var. Haricilerden bahsediyor. İnsanları alel ıtlak cehenneme yuvarlayan sen kafirsin şu dururur diyen insanlar ayet okuyorlar ama insanları tekfir ediyorlar haricilerden bahsediyor hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar için cehennemliklerin köpekleridir diyor düşünebiliyor musun? cehennemliklerin evet köpekleridir diyor haricilik öyle şey zannetmeyin Allah şahit var ya gerçekten acayip tanıdıkça bunları şey yapıyorsunuz ya işleri güçleri kavga Başkasının yerini numarasını öğrenip ona kafir müşrik demek için uğraşıyor. Ve hatta şöyle bir ifade, haklı bir ifade dolaşır. Onlar diyor tekfir edecek edecek adam bulamasınlar, aynaya geçer kendisini tekfir ederler. Hani biraz abartılı ifade kullanıyorlar. Yani bununla neyi kastediyorlar? Hastalık halini almış. Dün bak dün gittiğim çevrede bunlardan çok vardı. Benim orada olduğumu falan da biliyorlar. Neyse çıktık arabayla beni alıp arkadaş getirecek terminale. Oradan bir tanesi gördü hemen beni. Hemen ona telefon dedi, Bir dakika diyor, bekleseniz diyor. Arka onu tanıyor ya. Bekledi, geldi. "Ya sen benle yeni tanışıyorsun." Benimle yeni tanışıyorsun. da yeni selamünaleyküm selam." dedi. Selam. Gerdi. Orada öyle şeylik yapmaya başladı. Belli yani. Bir şey sordu. Ben cevabını dedim ki bu mürciyeliktir diyor. Dedim Belli ki sen de haricisine." Yani anlaşıldı dedim. Ya adamlar böyle insan gibi tanışıp insan gibi acaba sorunumuz ne ne olabilir bendeki gördüğü şey yanlış da olsa bunun bir düzeltme usulü var vardı kardeşim ya böyle tepeden inme böyle agresif hareketlerle cins hareketlerle böyle sanki karşı tarafa kafir müşrik demek için uğraşıyor bu ortamda da aynı öyle bir bakıyorsun iki dakika konuşamazsınız onlarla ulan diyor sana da la Demek ki sen de kafirmişsin. Hoşçakal seni siliyorum diyor. İki dakika, beş dakika sürmüyor. Ya buradan da anlamıyor musunuz arkadaşım? Gittiğiniz yolun batıl, çürük bir yol olduğunuzu. Buradan da anlamıyor musunuz ya? Karşı taraf hatalı da olsa. Ya insan cibi davransanız ya. Bayanı da, erkeği de aynı naneyi yiyorlar bunu. Ahlaksız insanlar. Aileleriyle araları bozuk. Müslümanlarla araları bozuk, herkes kafir, yan yana gelsinler kendileri de birbirlerine hemen kavga edip gürültü ayrılıyor. Ondan zevk alıyorlar. Kulasayi Keram, işte bunlarda biraz uzattık ama inanın bunlar da Kur'an vesilesiyle kendilerine zulmeden zalimlerin ta kendileridir. Evet, evet. Aynen Ali'nin Ali karşısında radıyallahu anhu, inul hükmü illallah ayeti kaldırıyor, hakem olayından dolayı. Ali radıyallahu tekfir ediyorlar. Diyor, Allah Resulü'nün tezki ettiği, cennet ve müjdelenen insanın, baldırı çıplak, 3-5 kişi çıkmış, orada heva ve arzularına uyarak, onu tekfire kalkışıyorlar. Adam olanları geri dönüyor, samimiyetinden bunu yapanlar da olabiliyor. Adam olanları geri dönüyor, olmayanları da cehenneme yuvarlanıp gidiyorlar. Yani böyle yapa yapa, cehenneme yuvarlanma mecburiyetinde kalıyor. Çünkü, başkalarının gözünde çöp arayanlar kendi gözlerinde mertek oluştururlar. Bunlar bunlar yani başkalarının gözünde çöp arıyorlar sürekli. Onlara bir şey demek için uğraşıyorlar. Allah yardım etsin. Evet. Kur'an'ı, Kur'an'a yapılan zulümden bahsediyoruz. Kur'an vesilesiyle insanın zalimliğinden bahsedecek olursa. iki diyoruz. Diyoruz ki Kur'an'ı, peygamberi bir anlayıştan uzak heva ve arzulara göre yorumlamak bu da Kur'an'a göre Kur'an'a yapılan zulümdür Kur'an'ın kastetmediği bir şeyi senin kastetmen dolayısıyla yani Allah'ın kastetmediği bir şeyi kastetmen Allah yerine söz Allah diyor burada şunu diyor Allah orada onu demiyor kardeşim ya Allah orada onu söylemiyor ki adam Kur'an'ı okuyor kafasına göre bir şey anlıyor o anladığı şeyi Allah'ın dediğini söylüyor. Allah'a iftira, Kur'an'a iftira öyle mi? Ardından hem de kalkıyor az önceki dediğimiz gibi inül hükmü illa lillah. diyor. Hüküm Allah'ındır diyor. Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur diyor. O Kur'an'ı okuyor kafasına göre hükümler koyuyor. Anlamıyor Allah'tan başkası Allah'tan Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmettiğini de anlayamıyor. Yine en fazla kullandıkları ayetler de bu, bu agresif insanların وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ <الْكافرين> diyor. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Bunu en fazla kullanırlar. Ayeti alır, o ayeti celileyle, kılıcının önü, ardı, sapı, her tarafı keser. Gelen, geçen, kafir. O ayet nasıl anlaşılması gerekir? O ayetin karineleri, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, sadece kafir mi? Zalim de var, fasık da var, Bunlardan haberi yok. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler derken Allah'ın indirdiğini adam Kur'an kabul ediyor. Hadisten haberi yok. Hadisi galaya almıyor. Allah'ın indirdiği o bak ondan da haberi yoktur. Allah'ın indirdiği ile hükmedin diyor. Allah-u Teala diyor. Siz diyor hadislerden bahsediyorsunuz. Bakın orada Allah'ın indirdiği eşit Kur'an zannediyor. Bu bir zulümdür. Korkunç bir zulüm. Allah'ın neyi anlattığını adam anlamıyor. وَعْبُتُ hatta هَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Öyle sapıklar çıkmıştır ki, buradaki yakin bir derecedir. insan Allah'a itaat edeyde, işte tasavvuta, zikir çeke çeke çeke, belli bir makamı, mevkivi yakalar, belli bir dereceye gelir, ibadet sakıt olur. Bunu yapmışlardır. Bundan daha büyük bir zulüm olur mu ya? Kur'an onu demiyor, Rabbimiz onu söylemiyor. Oradaki yakin ölümdür. Peygamber söylüyor bunu. Onun için Kur'an'a yapılan zulümlerden bir tanesi de Kur'an yoluyla ne, kendimize ve çevremize yaptığımız zulümlerden bir tanesi de Kur'an'ı okuruz. Heva ve arzularımıza göre onu yorumlamaya başlarız. Bakınız ne diyor? i̇bn Amr Cüheni El-Cüheni radiyallahu anhudan rivayet ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin helakı kitap ve sütte olacaktır. Kitap ve süt. Evet süt süt süt. Kitap ve sütte olacaktı. Dinlerseniz ilk başta biraz garip Allah Allah süt ne ne demek? sordular zaten. Kitap ve sütte olacak. Sahabe sordu ya Resulallah. Sütte ve kitapta helak olmak ne? Ben konumuzla alakalı kısmı aldım ama süt denilince merak edenin onu da anlatacağım. Şimdi kitapta helak olmak gibi kitap konumuz kitaba zulüm meselesi ya. Kitapta helak olma Diyor ki Kur'an'ı okurlar, kitabı okurlar ama Allah'ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederler. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederler. Şimdi Allah bir şeyi indirmiş, onun nasıl anlaşılması gerektiğini de Resulüne indirmiştir. Geçen anlattık, sahabe de olsanız, fasih bir Arapçanız da olsa öyle mi? Anlayamazsınız. Anlayamayacağınız çok yer vardır. Onun için Rabbimizin indirdiği kitabın tevili de yine Allah-u Teala'ya aittir. Namaz kıl nasıl ne şekil öyle mi? İşte az önce az önce dedik Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Allah neyi indirdi bunu güzel anlamamız lazım. Hangi şeylerle indirmeyenler kafir olur bunu yine başka karinelerle anlamamız lazım. Sakal da Allah'ın indirdiği bir hükümdür. Sakal. Allah'ın indirdiği bu hükümle hükmetmeyen kafir mi oldu? Tesettür de böyledir bakınız. Tesettürden yoksun bir hayat insanı kafir yapmaz. Yani tevhid ehli bir insan her şeyiyle kafasını örtüyor çalışıyor diye. Bu adama, bu hanıma kafir diyemiyorsun. Evet tevhid ehli bir insan nasıl böyle yapar? Nasıl böyle davranır ki diyebilirsin ama işte yapıyor. Kafir nasıl dersin sen? Umulur ki onun o tevhidi, onun o namazı umulur ki onu o kötülükten alıkoyar. Onun için Allah'ın indirdiği ile Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kafirlerdir sözünü sadece alırsan, ondan sonra herkesi kafir yapmaya çalışırsan bu Kur'an'a karşı bir zulümdür. Bu Allah'ın kitabındaki bir ayeti kafana göre tevildir. Tabii söyleyenlerden bahsediyoruz zaten. Döner sana gelir insanlara hak etmedikleri halde. Adam şimdi diyor ki, hak etti diyor. Yani. Hak ettiğini de kendisi tespit ediyor. Kime göre hak ediyor? Süt yoluyla helak olma herhalde oraya kafanız fazla takıldı. Sütü severler, cemaati terk ederler. Sütü severler, cemaati terk ederler. Artık burada ziraat mı? Allah en iyi bilendir. İşte yani hayvancılık, sütümüz olsun. Veya süt yoluyla efendime söyleyeyim onu evet. su, suları karıştırıp işte sapıklık yaparlar. Yaparlar yani. Yani süt yolu ile sütü elde etmek için efendim o yolda yapılan bütün sapıklıkları bunun içine sokabilirsin. Evet. Cüvayet sahih. Allah, elhamdülillah. Burada anladık değil mi? İkinci olarak konuyla ilgili deliller çok. İkinci olarak Kur'an üzerinden yapılan zulüm Kur'an'a veya kendimize Kur'an'ı okuyup onu heva ve arzularımıza göre tevil etmek. Heva ve arzularımıza göre tevil etmek bu da ciddi bir zulümdür. Rabbim bundan bizi uzak eylesin. Üç değerli arkadaşlar, Kur'an'ın gaye ve hedefini saptırıp o kitabı ölülerin kitabı haline getirmek. Bu da şimdi Kur'an'a yapılan bir zulümdür. Ölülerin kitabı haline getirir. E bu de her devirde olmuş, bu devirde de artık revaş bulduğu, böyle daha ciddi anlamda arzı endam ettiği insanlar ne kadar cahil kalırsa o kadar zulm işleyecekler. Maalesef. Hem de bakınız, hem de en fazla okudukları surenin içerisinde ayet onlara demesine rağmen, ya bu dirilerin kitabı ölülerin değil demesine rağmen bu yolla biz ne yapıyoruz zulm ediyoruz. Yasin suresi 69 70 Biz ona yani Muhammed'e şiir öğretmedik ki buna yakışmazlar diyor. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'da Kur'andır. Ki onunla diri olanları uyarsın. <gülüyor> İnkar eden <gülüyor> kâfirlere de azap sözü hak olsun. Altı çizilecek yer. Li mankana man hayyen. Onunla diri olanları uyarması için. <gülüyor> Bunun için öğretilmiş, Muhammed'e için gönderilmiş, indirilmiş bu. Li yunziram man hayyan. Diri olanları uyarması için. E sen ölülerin kitabı haline getirmişsin. Bu bir zulümdür, sana da kitaba da zulümdür. Sad suresi ayet 29. O mübarek bir kitap bereketli, mukaddes bir kitaptır değerli bir kitaptır onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri de öğüt alsınlar düşünsünler öğüt alsınlar e biz ne yapıyoruz yani ayet az önce dediğimiz gibi ayet dirilerden bahsediyor, burada nasıl anlıyoruz dirilerden bahsediyor, düşünenlerin kitabı, ölü düşünür mü He Havva abla? Ölüler düşünebilir mi? Ama Rabbimiz diyor ki biz bunu sana indirdik ki ayetlerini okusunlar ve düşünsünler. Akıl sahipleri öğüt alsınlar. Çünkü Kur'an'da öğüt alacak o kadar şeyler var ki. Ama ne yazık ki bugün bugün bu kitabın gayesini, hedefini saptırtmışız. Ölülerin kitabı evde papağanlar gibi okuyoruz. Ölülere fakslıyoruz, yolluyoruz. Çinlikim, bak, bak, Ve bununla, efendim, evet, buralarmış, buralarmış. yani sapıklığın, sapıklığın bu kadarı da olmaz. Belki de inan cinler, şeytanlar var, nasıl gülüyordurlar, gelin şunu da yaptıralım onlara. Onlar kendi aralarında kahkaha atıyorlar. Çünkü onlar buna inanmıyor, biliyor musunuz? Inanmıyor, onlar buna inanmıyorlar. Bir şey inanıyor, Hatta, Kafirlerden böyle Müslümanları birbirine düşüren, Müslümanlara efendim olmadık şeyleri yaptıran, o, o ilhat, o ileri giden kafirlerin çoğu tamam Müslümanları birbirine düşürüp gülüyorlar. Bak bak. Yani bizi birbirimize nasıl düşüreceğimizi biliyorlar. Şeytanlar da, avaneler de aynen böyle. Yapıp gülüyorlar. Şuraya bak Kur'an okuyor, balona üflüyor götürüp mezara. Biliyorum. Taze Yasin diye şuraya bak. İyine, bak. Düşünebiliyor musun? Ya işte biraz kaba tabirle eşek olursan semer vuran çok olur arkadaşım ya. Öyle değil mi yani? Sen eşek olursan semer vuran çok olur. Şaşırırsın tabii ki. Hulasayı kelam Kur'an'ın gaye ve hedefini Efendim Onu ölülerin kitabı haline getirmişiz. Dolayısıyla bizim burada altını çizerek diyeceğimiz üçüncü bir söz. Diyoruz ki Kur'an yani Kur'an'a yapılan en büyük zulümlerden bir tanesi de budur. Onu dirilerin, kitabının, ölülerin kitabı haline getiriyoruz. Allah yardım etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, orada Kur'an okuyunuz diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha bir kere dahi olsun ölülere gidip Kur'an okumamıştır. Sahabeden kimse böyle bir şey yapmamıştır. Hiçbir şey. O da Kur'an'ın içinden. Sanki üç iklas bir fatiha başka bir şeymiş gibi. O da Kur'an. Dördüncüsü, Kur'an'ı geçim kaynağı haline getirmek. Para karşılığında okuyup veya öğretmek. Bu da kitaba yapılan en ciddi zulümlerden bir tanesi. Onu geçim kaynağı haline getiriyorsunuz öğreteceksiniz parayla öğretiyor parayla öğretiyor parayla öğretecek geçim kaynağı dinleyin delilleri dinleyin bak gelecek az önce okuduk Kur'an'ı okuyun ve onunla amel edinin amel edin onu geçim kaynağı yapmayın bu peygamberin sözüdür onu geçim kaynağı yapmayacağız Kur'an'ı okuyun onunla amel edin onu geçim kaynağı yapmayın ikinci bir hadis her kim Kur'an talimine karşı ücret olarak bir yay alırsa Allah ateşten bir yay onun boynuna geçirir. Bir yay alırsa. Hadisler sahih. Üç. Bakın. Yine bir tanesi Kur'an öğretmiş. O da ona ne? O da ona yay hediye etmiş. O da iyi niyetle alıyor. Şimdi niyetler de iyi olsa yine olmaz. O da iyi niyetle alıyor. Ben bununla savaşırım Allah yolunda diyor. Ama buna rağmen ben peygamberimize bir soracağım bunu diyor. Peygamberimize soracağım diyor. Geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle böyle diyor. Karşılığı ücret olarak demiyor. O da bana diyor bir yay hediye etti. Bundan önce niye yetmedi? Hediye ise bundan önce niye etmedi? Öyle mi? Ücretse eğer Allah'ın boynuna ateşten bir yay takmasını istiyorsan al onu diyor. Götürüyor hemen geri veriyor. Şimdi olayın başında olayın başında ciddi tutuyor İstanbul işleri. Az önce dedik ya Allah bu geçmişi, geleceği bilen bir zat. Sanki bunları bilmiyor muydu Allahu Teala? Allahu Teala bu kitap yüzünden ne naneler yiyecekler? Bunu ticaret vesilesi yapacaklar. Bunu yapacaklar yani. Onun için bunların yolunu tıkadı ama yine zalimlik yapıldı. Hediye babında dahi olsa Kur'an öğrenimi öğretimi için bir şey alamaz. Burada şimdi karıştırılan bir mevzu var. Hatırlarsanız rukye yoluyla bir e, fa, Fatiha yokuyor da şey alıyorlar ya. Bu hadislerle onun arasını eğer bulacak olursanız orada hediye mediye, rukiye yoluyla hediye mediye olayı değil. Orada anlatılmak istenen başka. Çünkü olayı başıyla sonuyla düşüneceksiniz. Fatiha'yı rukye yapıp koyun alanların o rivayetinin baş tarafını biliyorsunuz değil mi? Bir yere konaklıyorlar. Onlardan yardım istiyorlar. Biriler, yani diğer tarafta konaklayan birilerinden yardım istiyorlar yiyecekleri falan yok diye. Onlara misafir oluyorlar. Onlar da bunlara bir şey vermiyorlar. Bir şey vermiyorlar. Allah edecek ya onlar mahzun bir şekilde onların yanından ayrılıyorlar ardından onların kralına onların yanındaki liderlerine bir akrep sokuyor. Zehirli bir şey sokuyor. Bunları telaş arıyor olası olabilecek bir şeyler var mı? diye etrafında birilerine soruyorlar. Diyorlar ki ya bizim yanımıza az önce uğradılar. Onlar ileriye ileride konakladılar. Onlara bir gidelim bakalım. Onlarda da kralımıza yardım edecek birileri var mı? Geliyorlar. Oradan bir tanesi diyor ki ben yardım edebilirim. Ama şu kadar koyun alırım. Diyor. Burada duruyoruz. Başka bir hadisi şerifte Allah Resulü diyor ki diyor bir bir insan, bir kavme misafir olur da o, onun üzerindeki hak onu yedirip biçirmelerdir, ona ikram etmelerdir. Eğer bunu yapmazsalar hakkıdır onlardan bir şey almak. Yani oturdunuz, yedirmiyorlar, çirmiyorlar sizi. Lan yatsın, geçsin, gitsin. Gizliden oradan, oradaki ekmeği alıp yiyeceğin şey alıp yiyebilirsin. Onun da hırsızlık olmaz bu hadise göre. Ben senin misafirinim. Cimri herif bana ikram edeceğin yeri de karnımı doyuracağın bir şey vermiyorlar. Fırsatını bulup orada alıp yiyemesi hırsızlık sayılmaz. Sayılmaz arkadaşım ben aç susuzum. Sen hiçbir şey vermiyorsun. Az önce geldiler oraya. Orada güçleri yettiği halde ikram etmediler. Allah da başlarına o musibeti verdi. Geldiler tamam yardım ederim ama, ama koyun istiyorum şu kadar. Tamam diyorlar. Gidiyorlar. Rukiye yapıyor. Biz şimdi burada Fatiha'nın Rukiye olduğunu öğreniyoruz. Fatiha e, Rukiye. Ama koyun alma meselesine gelince hakkımızı bu yola alırız. Biz size misafir bulduk. Siz bize vermediniz. Bunu ancak böyle anlarsın. Bu ancak böyle anlaşılır. Dolayısıyla meseleni fazla saptırmadan başka yerlere de çekmeden diyoruz ki Kur'an'ı geçim kaynağı haline getirirseniz bu kitabınıza yapılan bir zulüm olur. Bu kitabınıza yapılan bir zulüm olur. Onun için Kur'an geçim kaynağı yapılmayacak. Parayla insanlara Kur'an öğretmeyeceksiniz. Hediye adı altında bile verseler işte görünüz bakın ne diyor. Hediye ise başka zaman bana hediye etmediğinde niye Kur'an'ı öğretmeye da hediye ettin. Sen bunu ücretini veriyorsun adını değiştiriyorsun. Benim ücretim Allah'a aittir. Niye diyemiyorsun? Desene ayet var. Sizden bir ücret istemeyenlere tabi olun. Niye ücretin Allah'a ait olsun? Ne diye alıyorsun? E ne yapam işim gücüm yok. Ya sen, sen dene Allah senin rızkını verir. Senin rızkın ana rahminde yazılmış. Sen bunu dersinse yasaklıyor İslam. Bunu dersinse içkili satana Ben içmiyorum ama ne yapayım? iş gücü yok. Satacağım mecbur. E o da onu söyler. İkisi de yasak. Ha Birisi daha fazla efendim suçunun cezası. Daha fazla ama yasak yasaktır arkadaş. Bunu da kafamıza yazıyoruz kısaca. Yani kitabımıza yapılan zulümlerden bir tanesi de onun ticari bir malzeme. Hediye de getirse hediye bile getirse hadis okudum bak. Ben oradan bir şey okudup da kendim yapsaydım bir tevil öyle mi? Tamam derdiniz. Ama bakın ben hadis okudum. Yayı hediye etmiş. Buna rağmen ne oldu? Ateşten bir yay boynuna takmak istiyorsan al onu. Beş. Kur'an'ı anlaşılmayan bir takım yazı karakterleri ile yaparak onu süs tabloları haline getirip, posterler haline getirip yine ondan gıdalanmak. Yani az önceki tabi. Bak şimdi, ilginç değil. Bir az önceki babın içerisine girer bu. Yani para kazanma şeyi var. Şimdi öyle tablolar şunlar bunlar yapılmış ki, ya adam bakıyor, okuyamıyor adam bakıyor. Evirmiş, çevirmiş. insan. Kı, süs süs için onu orada okuyamıyor bile hani duvarı süslesin diye ve ondan da para kazanıyor adam bu aynen önce biraz önceki baba girdiği gibi Ebu Derda'dan gelen rivayette mescitlerimizi ve Kur'an yazılarını süslerseniz yok olur gidersiniz diyor şimdi Kur'an'ın gaye ve hedefini saptırmayacaksın arkadaşım Kur'an'ı altın harflerle yazmak, altın harfli bir Kur'an'ı olsun demek, Kur'an'a saygı mıdır, israf mıdır? O nereden e, yapıyorlar? Efendim tablo yapıyor, bilmem ne. O tablo üzerinden paralar şunlar bunlar. Al size. Az önceki babla ilgilidir. Onu geçim kaynağı haline getiriyorsunuz. Ardından onu süs, bereket şeyi. O orada asılıysa tamam buraya diyor şeytanlar girmez okursan girmez kardeşim okumazsan oraya şeytan dolu haberin yok senin. ya şimdi biz o ayrı biz mecbur kalırız ne yapalım yani kitabımızı almak zorundayız başka yok şimdi kitabı ticari ticaret malzemesi geçim kaynağı değil de Allah'ın kitabı eksik olmasın yeryüzünde bunun sadece masrafları diyelim ki kaça mal oldu yüzdür ya. Hediyesi. Bundan para kazanmıyoruz. Bir. Ticaret malzemesi değil bu. Ama piyasada bu yok. Bastırıyor. Şu an öyle bir şey söyleyemezsin. Korkunç. Her evde var iki üç tane. Okunmayan evlerde de var. Heh. Yani diyelim ki bunun mali. Mesela ben şimdi bunun içerisinde ayetler şunlar bunlar. Ben size diyorum ki fotokopi bunun şeyi neyse bunun ücretini verin ki bir daha bastıralım. Ben nereden bulacağım bunları her zaman? Bunu şeyi ayakta dursun diye. O ayrı bir konu. Ama bunu ticaret şeyi haline getirdi. Ben şimdi burada bol bol fotokopi üreteceğim sizden bir şeyler almam için. Niye? Bu işi ben ticarete döktüm artık. Yeni bir mevzu çıktı biliyor musunuz? Bunu muhakkak almanız lazım. Ya yani nelere nelere yol açacak. Onun için burada yani şeyler yavaş yavaş başlar zaten. Hedef sapar Allah korusun. Her neyse Ebu Derda radiyallahu anhu mescitlerimizi ve Kur'an yazılarını süslerseniz yok olur gidersiniz. Çünkü niye söylüyor Bakınız, İnsanlar amellerini bozmazlar mescitleri süslemek için. Mescitler süslenmez. İnsanlar amellerini bozmadıkça. Burada o insanlar ilim ehli insanlar bunlar parmakla gösterilen sahabi bu adam sahabi yani neyi anlatıyor? Sizin öyle bir zaman gelecek ki insanlar sapıtacaklar ve bunların sapıklık sebeplerinden bir tanesi de mescitlerini süslemeleri. Kur'an yazılarını süslemeleri. Yani Kur'an'ı gayesinden çıkarmışlar. Mescitleri gayesinden çıkarmışlar. Artık övünç kaynağı olmuş. Bizim mescit şöyle, sizin mescit şöyle. Mescit dediğim yağmurdan, yağıştan koruyacak. Müslümanların yan yana gelip namaz kılacaklar bir yer. Adamlar yarış yaptılar arkadaşlar altından şeyler, bilmem neler, yazılar şunlar, Kur'an yazıları şunlar bunlar mescitleri süslemektir o işte anlaşılmayan yazıları da yazıyorlar e ve bakın bunları yapanlar hep sapık sapık inancı olan cahil insanlar He. ha bunlar şimdi meselelerin hükmüdür, yanlış olan şeylerdir, insanlar bunu bilmeden yapıyorlar anlatırsın, geriye dönerse Allah'a merhameti bulurlar, ha öyle öylemiş öyle mi? Yani adam bilmiyor. Zannediyor ki mescidine ne kadar süslersen o kadar ona değer verdiğini zannediyor. Ha bu gerçeği bu değil. Bu gerçekten haberi olur. Geriye dönerse var mı bir itirazımız ona? Allah yardım etsin dersin. Allah merhametli bulursun sen. Ama biz bunun yanlışlığını sadece anlatıyoruz. Bu yanlış kardeş. E ben bilmiyordum. Bilmiyorsan geri dönersin arkadaş. 6 Kur'an'a yapılan zalimliklerden, zulümden bir tanesi de biliyor musunuz? Onu cedel kaynağı edinmek. Cedelleşmek için. Adam çatır çatır çatır ayet okuyor. Cedel için o ne? Cevap vermek için. Cedel biliyorsun değil mi Hav abla? Cedelleşmek. Tartışmak için. Başka bir kayesi yok. Ümmetim için en çok korktuğum şey lisanı iyi bilip de Kur'an'la mücadele eden münafıktır. Bu bir peygamber sözü. Anladın mı İmran abla? Duydun değil mi? Hı hı. Ümmetim için en çok korktuğum şey lisanı iyi bilip de yani edebiyatı kuvvetli olup konuşması güzel olup da mesela var yok mu? Da... Hoca Şeyler mesela televizyonlarda çıkıyorlar mükemmel bir hitap tarzları var. Konuşma tarzları var. Öyle mi? Kur'an'ı da iyi biliyorlar. Yaşar Nuri. Bilmem kim. Çatır çatır ayet okuyor. Meallendiriyor. Ardından heva ve arzularına göre bir şeyler söylüyorlar. Dinleyenler de diyor ki maşallah ya adam prof ya diyor. Baksana diyor ya. Arapça yutmuş diyor kardeşim. Evet Kur'an'ı yutmuş ama kustuğu şeylerin ne olduğunu biliyor musun? Maalesef. Maalesef. Yine bakınız başka bir hadisi şerif. Az önceki söylediğim hadis burada da, buraya da delil olduğu için son kısmını yine okuyorum. Hani az önce dedik ya, ümmetim sütte ve sütte ve Kur'an'da helak olacaklardır. Burada Kur'an'da helak olma şekli bu babın da delillerindendir. Ne dedik? Kitabı okurlar ama Allah'ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederler ayetleri okuyorlar ama teviller farklı teviller far anlattıkları şey anladıkları şey anlattıkları şey farklı helak olma vesilesidir Allah olsun. evet bunu da kafamıza güzelce yazıyoruz Kur'an'a karşı yapılan zulümlerden bir tanesi de diğer bir ifadeyle Kur'an yoluyla nefsimize zulmettiğimiz hususlardan bir tanesi de neymiş onu, onu cedel kaynağı haline getirmek onu cedelleşmek için öğrenmek insanlara üstünlük taslamak için öğrenmek yedincisi Kur'an'ı sadece papağanlar gibi ezberleyip anlamından bir haber olmak bu da öyle e hocam bizim Arapçamız yok sen şimdi ne dedin olmayabilir olmayabilir sen ne yapacaksın olmayabilir çünkü Rabbimiz Yusuf suresinde biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an indirdik diyor. O ankiler Arap'tılar Arapça indirdi. Türk olsaydılar Türkçe indirecekti. Türkçe indirecekti. İngiliz olsaydılar İngilizce indirdi Rabbimiz. Ne diyor başka bir ayeti cellesinde? Biz her biz her peygamberi kavminin diliyle gönderdik diyor. Anlasınlar diye uğraşıyor anlamasınlar diye uğraşmaz Rabbimiz. Anlasınlar. Misaller veriyor, açık net ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla yani bu kitap Arapça, Arapça olarak indi. Anlaşılsın diye indi. Ama biz Türküz veya başka bir milletteniz. Dolayısıyla ne? Yapayım? Anlayamıyoruz. Anlamamız gerekir. En azından mealinden, Arapçasını oku, mealini de oku. Arapçasını oku. Rabbimiz ne diyor burada? Öyle mi? Eğer bunun sadece Arapçasını okur, ya ben zaten Kur'an okuyorum dersinse, kendine de kitaba da zulmetmiş olursun. Evet o kitap Arapça ama anlaşılsın diye Arapça indirdik. Bunun içinde ne var biliyor musun? Bu ifadenin içerisinde bu kitap anlaşılsın diye indirdik. Hangi dilde olursa olsun evirin çevirin anlayın benim mesajımı. Ben sizden ne istiyorsam onu yapın. Zina etmeyin hükmüne, emrine uymak için Arapça bilmen gerekmiyor. Türkçe birisi desin sana zinadan uzak durdun mu kazanıyor kazanıyorsun tamam Allah böyle istiyor diyor. Hırsızlık yapmayın diyor. Bunu illa Arapça mı duyman lazım? Türkçe duysan da efendim zina yapsan ben duymadım diyebilir misin? Duydun Allah'ın senden ne istediğini sen duydun. Türkçe duydun veya Arapça duydun veya İngilizce fark etmez. Önemli olan burada Allah'ın mesajı sana ulaştı mı? Ulaştı bitti. Ama sen evde kitabın var Kur'an'ın var okuyorsun okuyorsun okuyorsun anlamak için çevirileri var mealleri var sen uğraşmıyorsun e hocam bir sürü mealler var bir sürü meal al arkadaşım hepsine bak uğraş çaba dua et hangisi doğruysa sana Allah onu nasip eder hiç korkma hadislerle uğraş yapılan yanlışlıkları hadisler bile sana söyler sen eğer hadislerle uğraşırsan hadislerde Allah'ın semada olduğunu arşın üzerinde olduğunu okursunsa meallerde yapılan rahman olan Allah arşa istiva değil de is, arşı istila ettiği anlarsın. Veya gökte olan meleklerin sizi yerin dibine geçirmesinden emin ol anlarsın bunu. Gökte olan meleklerde, gökte olan Allah. Burada tevil ediyorsunuz veya tahrik ediyorsunuz. Bunu anlarsın. Karşına birileri çıkar senin. Sen yeter ki samimi ol. Vallahi samimi ihlaslı olursan, yönelirsen o yolda cehd edersen bizim yolumuzda cehd edenlere biz yollarımızı açarız diyor Allahu Teala. Sen yeter ki cehd et. Havva ablanın Arapçası yok. Havva abla anlıyor. Bunları uyguluyorsa Rabbim onu cennetine sokar inşallah. Öyle mi? Dolayısıyla biz kitabımıza bu yoldan da diyoruz. Okuyoruz ama anlamak için uğraşmıyoruz. Okuyoruz ama onu bize anlaştıracak, izah edecek hadislerden haberimiz yok. Meallerini düzgün okumuyoruz. A bizim hanımın Türkçesi de yok, şey de yok. Ne öğrendi okuyor. Türkçesi de yok. Ok Anlamıyor mu? Okudukça haz almıyor mu zannediyorsun? Okuyor, hazda alıyor. icabında tabii. Samimi oldum mu? Samimi oldum mu? iş başka olur yani. Onun için bu yönlü de kendimize zulmetmeyelim. Okuyacağız. Ne dediğini de okuyacağız. Allah burada ne demek istiyor? Anlayacağız onu. Yapmıyorsak bu da bir zulümdür. Sekiz. Kur'an'ı okuyup onun misalleri, kıssaları üzerinde durma, durmamamız, ibret almamamız. Bu da ona zulümdür. Özellikle Allah orada kıssalardan, ibret almamız için kıssalardan bahsediyor. Kur'an'ın kıssalarından, misallerinden ibret almamız gerekir. İbret almıyoruz. Burada bazı bablar belki birbiriyle alakalı da olsa güzel anlaşılsın diye biz farklı bir, efendime söyleyeyim bab açmışız. Onun misalleri, onun efendime söyleyeyim kıssalarından ibret almamız gerekir. Burada acaba neyi kastediyor Rabbimiz? Bu geçmiş kavimde olan bir şey. Bunu bize neden anlatıyor Allahu Teala? Kıssalarından ibret almamızı, misal veriyor Allahu Teala. Misalleri üzerinde düşünmek lazım. Bununla neyi kastediyor Rabbimiz? Düşünmek ve bunu anlamak için uğraşmamız lazım. Rabbimiz ne buyuruyor? Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz Allah o misalleri niye veriyormuş düşünün şunun mesela işte helak olan kavme anlatıyor orada dur neden helak olmuşlar sen o kadar aptal değilsin anlarsın bunu herhalde neden Efendim, helak olduklarını anlatıyor Rabbimiz düşün helak olursunuz bak mahvolursunuz çünkü bunlar bu naneyi yediler bundan dolayı helak oldular. Aynı naneleri yemeyin diyor. Bunu anlayamayacak kadar deli değiliz koç. Biz. Haldı ki Rabbimiz insanlara, kullarına zulmetmez. Anlaşılmayacak bir şeyi indirmişse bu bir zulümdür. Halbuki zerre kadar zulmetmez Rabbimiz bize. Kim diyor anlaşılmaz? Aa, sen anlamak istemiyorsun. Veya onu neyle anlayacağını diğer vesileye eline almıyorsun. Niyetin farklı. Allah sana anlayış vermiyor. Sen cedel için uğraşıyorsun. Allah sana anlayış vermez anlamak istemiyorsun. Kur'an'a acaba ben nasıl bir insanım diye bakacağın yerde, acaba Kur'an nasıl bir kitapmış diye yaklaşıyorsun. Allah sana anlayış verir mi? Sen kimse Kur'an'ı ölçecek. Sen Kur'an'ı eline al, kendini ölç onunla. Nasıl bir adamım diye. Ya seni Kur'an, senin adamlığına adam olup olmadığını ölçmek için e, Rabbinin bir vahyidir, bir ölçüsüdür. Beyefendinin kendisi ölçüyor, Kur'an'ı şey yapıyor bu anlamda. Evet. Bu kıssayı onlara anlat. Belki onlar tefekkür ederler. diyor. Başka bir ayet. Sadece bu kısmını almışız. Kıssayı anlatmış, anlatmış Rabbimiz. Ardından bu kıssayı onlara anlat. Belki onlar tefekkür ederler. Yani düşünürler, taşınırlar. Kıssadan hisse. He? Kıssadan hisse almaklar. Andolsun onların yani Resullerin kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Demek ki her kıssada bir ibret var. Üzerinde dur al o ibreti. Ondan ibret al. Ve en son olarak değerli kardeşlerim, vacılarım, en son olarak Kur'an'ı okuyup onun müteşabihleriyle uğraşmak. Bu da Kur'an'a ve kendine zulüm. Kur'an'ı okuyorsun, müteşabihleriyle uğraşıyorsun. Elif, la, mim, adam almış kalemi yazmış. Buradaki eliften kasıt, o bağ'nın noktası var ya diyor, be'nin noktası diyor. Her şey oradan çıkıyor. Diyor. Her şey o noktanın altında. Ulan ba'nın noktasından her şey çıkıyorsa, ş'ın üç noktasından ne çıkar acaba? Olduğunu kabul edek. Şunun noktalarından ne çıkar? Bir tanesi... ee, bitireyim az kaldı anacığım. Kur'an'ı okuyup onun müteşabihleriyle uğraşmak ve onların tevillere kalkışmak. Allahu Teala Ali İmran Suresi 7'de bilirsiniz kitabı sana indiren odur diyor. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Ve bunlar kitabın anasıdır diyor. Diğerleri ise müteşabihtir kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendilerine göre tevil edebilmek için onun müteşabih olan ayetlerine uyarlar. Oysa onların tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde yüksek payeye erişmiş, yani ilimde derinleşmiş olanlar ise, ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ayeti başka bir hadisle izaha gitmeden önce bile, ayetin içerisinde gayet açık ve net bir şekilde, Kitabın iki kısım olduğunu, bir takım bir kısım ayetlerinin muhkem. Yani anlaşılır, amel edilir, helaller, haramlar, hükümlü olduğumuz şeyler. Diğeri de müteşabih. Tevilini sadece Allah'ın bildiği ayetler. Yani orada neyin kastedildiğini sadece Allah'ın bildiği ayetler. Bu da anlaşılıyor. Çünkü Allah orada sadece ben bilirim diyor tevilini. Daha ha. Kalplerinde eğrilik olanlar, bu sefer teviliyle, ile, o müteşabihle, uğraşanların kalplerinde eğrilik vardır diyor. İlimde derinleşenler ise hepsi Rabbimizdendir. Biz hepsine iman ettik. Ne kastediliyorsa derler. Adam tevil ediyor. Diyor ki onun tevilini diyor Allah ve ilimde derinleşenler bilir diyor. Bak şimdi Allah'a yanında bir ortak. Halbuki az önce onun diyor tevilini ancak Allah bilir. Halbuki az önce onunla uğraşmanın kalp, kalpleri de fitne. Yani onunla uğraşmak insanın kalbinde fitne çıkarır. Veya onunla uğraşanların kalpleri fitnedir. İlimler, ilimde derinleşenlerin kalplerinde fitne mi var? Ayeti birbiriyle öyle anla, anlatmaya çalışıyorlar ki ayet birbiriyle sanki tenakkuz dolu. Bunu en güzel şekliyle ne yapıyor? Allah Resulü Ayşe annemize anlatıyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti bana okudu. Az önceki okuduğumuz ayeti. Okudu. Ardından da ne dedi? Ey Ayşe, sen Kur'an'ın müteşabih ayetlerine uyan dalalet ehli kimseleri gördüğünde işte onlar var ya, onlar Allah'ın bu ayette isimlerini ve sıfatlarını söylediği kimselerdir. Onlardan uzak durun, onlardan sakının diyor. Buhari hadisi. Buhari hadisi. Demek ki senin tevil ettiğin gibi değil. Senin anlatmaya çalıştığın gibi değil. O ayetin bize anlatmış olduğu işte burada meallendirdiğimiz gibi sen sana sorumlu olan ol, senin sorumlu olduğun şeylerle uğraş. Onlarla amel et. Oradaki müteşabihlerin teviliyle uğraşma. Elif lam mim. Elif lam mim de geç neyi kastetmiş ise neyi murad etmiş ise Rabbine havale et. Hepsi Rabbimizin katındandır desene ayette öyle söylüyor. Ne diye uğraşıyorsun Yasin Ondan sonra Errahmanu al arşisteva O Rahman olan Allah arşa istiva etti. Burada müteşabih yok. Burada müteşabih olan istivanın keyfiyeti. Onunla uğraşma. Ayet açık ve net. Yani İmam Malik'in dediği gibi istiva malum keyfiyeti meçhul. Biz Allah'ın arşın üzerine istiva ettiğine iman ederiz. Öyle mi? Ama nasıl? Müteşabih bilemeyiz. Kıyametin kopacağından bahsediyor. Biz bu ayete iman ederiz. Kıyametin kopacağına iman ederiz. Ne zaman? Müteşabih. Onun tevilini, tevil sonuçtur. Onun sonucunu, bu işin ne zaman vuku bulacağını Allah bilir diyeceksin. O kadar. Dolayısıyla Kur'an'a yapılan zulümlerden bir tanesi diğer bir ifadeyle Kur'an yoluyla kendimize yaptığımız zulümlerden bir tanesi de Kur'an'ın müteşabihleriyle uğraşmaktır. allah Teala bizlere hak hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere batılı batıl görüp ondan uzak duran, içtinap eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Bu burada anlattıklarımızı, okuduklarımızı hayatına geçiren, bu anlamda problemi olan insanlara da usulüne uygun anlatmayı nasip etsin. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين